Ben bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh Ben na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehtedillellahu felâ mudille ve men yudlil felâ hâdi leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Ennabaat fe inne istaqal hadîs kitâbüllâh bixir al-hadi hedi Muhammed'in Sallallahu alaihi wasallam ve şer al-umur muhtesatı ha ve kulla muhtesat bilğa ve kulla bilğa dalale ve kulla dalaletin filnar basitcems konu inşallah Allah resulü sallatu ve sallamın siyerinden anlaşılması gereken altı tane önemli mesele bunlar kısaca aktarmaya çalışacağız inşallah birincisi vahin nuzulü meselesi vahin gelmeye başlaması olayını incelediğimizde görürüz ki Allah Teala'nın Resulüne Alak Suresinin ilk 3 ayetinden sonra gönderdiği ilk vahiy şudur. Ey bürünüp sarınan! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbin için sabret. Müttessir Suresinin ilk 4 ayeti. Müşrikler zina etmek ve bunun gibi birçok ameller işliyorlar ve bu işlediklerinin zulüm ve düşmanlık olduğunu biliyorlardı. Yani onlar işledikleri cahiliye döneminde işledikleri günahların bir zulüm olduğunu, isyan olduğunu biliyorlardı. Yine hac, umre, yoksullara sadaka vermek ve yardım etmek gibi bir takım ibadetler işliyorlar ve bu işledikleriyle Allah'a yaklaşacaklarını zannediyorlardı. Bunu umuyorlardı. Zanlarınca Allah'a yaklaşmak için yaptıkları bu ibadetler içinde kendilerince en üstün ve en büyük olanı da şirk idi. Yani şirk koşarak Allah'a yaklaşmayı, yani ibadetlerinde Allah'tan başkasını katarak gaye olarak şirk karıştırılmış ibadetlerle Allah'a yaklaştıklarını zannediyorlardı. Rabbimiz Azze ve Celle onlardan süz ederken Mesela Zümer Suresi 3. ayetinde şöyle bize bildiriyor. Biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileriyle savaşmak üzere, yani tebliğ edip kabul etmedikleri takdirde savaşmak üzere gönderildiği müşrikler bunu söylüyorlardı. Biz bu putlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yine Yunus Suresi 18. ayetinde bildirildiğine göre, Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Araf 30. ayetinde Onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Yani şirk işliyorlar, batıl bir amel esasında. Bu şirke işlerken de kendilerinin doğru yolda olduklarını zannediyorlardı. Dikkat edilirse Allah Teala'nın zinadan, hırsızlıktan, ve başka şeylerden de önce insanları ilk uyardığı şey şirktir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın tebliğinde tebliğinin ilk aşamasında işte zina, hırsızlık gibi işte bilinen, malum günahlardan yasaklama değil, öncelikle şirkten sakındırma vardır. E ayrıca onlardan putlara ibadet ederek bağlananlar olduğu gibi meleklere ve Adem oğullarından bir takım velilere ibadet ederek bağlananlar da vardı. Bu kimseler onların şefaatini talep etmekten başka gayelerinin olmadığını söylüyorlardı. Bununla beraber Allah Teala'nın Resulüne gönderdiği ilk ayette şirke karşı uyarıyla başlandı. Bütün bunları anladıysan ve bu meseleyi zihninde iyice sağlamlaştırdıysan artık sana müjdeler olsun. Bilhassa da devamındaki hususların beş vakit namazdan da daha önemli olduğunu anladıysan. Zira bilindiği gibi beş vakit namaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin 10. yılında. Yani kendisine peygamberlik, risalet, rasullük görevi gelmiş. Bundan tam 10 sene sonra beş vakit namaz emrediliyor, farz kılınıyor. Zira bu beş vakit namaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şibi Talip denilen muhasara altındayken Ebu Talib'in vefatından sonra ve Habeşistan hicretinin üzerinden iki sene geçtikten sonra yani sahabeler Mekke'deki zulümden dolayı malumunuz Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bu olaydan da iki sene sonra oluyor. İsra suresinin nüzulü de Habeşistan hicretinden sonradır. Eğer çokça yaşanmış bu türden olayların ve aşırı düşmanlığın namaz farz kılmadan önce şirk meselesi etrafında cereyan ettiğini anladıysan bu mesele inşallah hakkıyla anlaşılır. Yani Ehli İslam ile Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın tebliğ ettiği din ile buna karşı koyan düşmanlık eden, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a düşmanlık eden müşriklerin hangi sebeple düşmanlık ettiği buradan anlaşılıyor. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onları zinadan yasaklamakla, işte namaz emretmek ve bunlarla başlamadı davetine. Onları şirkten men ederek başladı ve şirk ehli ile İslam ehli arasındaki düşmanlık bu yüzden başladı. İkinci mesele, düşmanlığın açığa vurulmasıdır. Bunu da dikkatli inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, müşriklerden şirki terk edip bunun zıttı olan tevhid akidesine bağlanmalarını isteyince, onlar ilk başta bunu reddetmediler. Hatta kimi zaman güzel bile bulmuşlardı. Yani bu senin davet ettiğin din güzeldir diye böyle da bakıyorlardı. Öyle ki içlerinden bu dine girmeyi bile geçirenler, içlerinden böyle geçirenler olmuştur. Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların dinlerini açıktan tahkir etti, aşağıladı. Alimlerini yani şirketinin alimlerini cehaletle suçladı. İşte o zaman müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına karşı düşmanlıklarını gizlemeyerek, açıktan ortaya koyarak şöyle dediler. Anlayışımızı aşağılıyor. Diniğimize ayıplıyor ve ilahlarımıza dil uzatıyor. Bildiğim gibi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, İsa ve annesine asla dil uzatmış değildi. Aynı şekilde melekleri ve salih kimselere de dil uzatmıyordu. Mesela e, Necim suresinde Efərāy tumul lat'e bel ve menat'e bu ayetlerde bahsedilen o zamanki müşriklerin e, en büyük putları lat'e uz'a menat. Bunlar salih kimseler adına dikilmiş putlardı. Yani siz Siyer'de, hadis kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının lata hakaret ettiğini göremezsiniz. Uzza'ya hakaret ettiğini göremezsiniz. Onlar, bunlar adına dikilen putlarla mücadele ediyorlardı. Yoksa Laat, Uzza, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bilindiği üzere bunlar cahiliye döneminde hayırsever kimselermiş. Yani hacılara sevik dağıtan, i̇bn Abbas'tan geliyor bu rivayet Necim Suresi'nin tefsirinde Bukhari'de geçiyor. E, hacılara sevik dağıtan hayırsever iki kadındı. Yani Allah dostu diye bildikleri iki kimseydi. Aleyküm, salamın, Bunlar öldüğü zaman ilk önce kabirleri ziyaretgah ediniliyor. Tavaf edilen, ziyaret edilen yer haline getiriliyor. Hatta insanlar arasında şöyle bir inanç başlıyor. İşte Lat ve Uzza'nın kabrini ziyaret etmeden hac yapan haccı makbul değildir. Böyle bir inanç aralarında yerleşiyor. Yani geleneksel olarak e, ibadet haline geliyor bu Lat ve Uzza'nın kabrini ziyaret etmek. Daha sonra işte Amr bin Luhay el-Huzayi'nin Şam taraflarından e, putçuluğu görüp de ee, bunlara ibadeti putlara nispet ederek yapmaları yaygınlaşınca işte put vakası e, Arap aleminde yaygınlaşıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına uzanın şahsına dil uzatmış değildir. Böyle bir vaka e, nakledilmiş değildir. Fakat bunların adına dikilen putlardan dolayı şirk ehlini aşağılamıştır. E, reddetmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlar da işte bu yüzden böyle bir düşmanlık başlattılar. Yani bu e, Nasıl bugün hak tebliğ edildiği zaman, bir meselenin doğrusu kitap ve sünnet delilleriyle, sahih delilleriyle ortaya konduğu zaman, bazıları işte e, batıl ile devam eden kimseleri numune göstererek işte bunlara karşı çıkılıyor dedikleri gibi. Hatta Musa Aleyhisselam'ın kıssasını dahi Allah Azze ve Celle aktarıyor Taha Suresi'nde. Musa Aleyhisselam, Firavun'a tebliğ ettiğinde gittiği yolun yanlış, akidesinin bozuk olduğunu söylediğinde bu kadar insan ne olacak diyordu. Firavun dahi bunu söylüyordu. Yani senin dediğine göre bu kadar insan yanlış bir şey üzerinde mi? Yanlış bir şey üzerinde mi öldüler? Hep bu gibi duygusal unsurları hak davetinin karşısında yani delilin karşısında hissi unsurları kullana gelmişlerdir. Şeytan bunu gündeme getirmiştir. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam da tebliğini yaptığı zaman ee, insanları çelmek için şöyle diyorlardı mesela e, amcalarına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcalarına gelip diyorlardı ki e, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte senin deden e, baban e, Abdülmuttalib'in şirk üzere olduğunu söylüyor cehennemlik olduğunu söylüyor sen buna nasıl inanırsın yani onun söylediğine göre onlar cehennemde çünkü o da bizim gibi putlara tapıyordu bunun gibi kişileri ön plana koyarak Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın davetinden alı koymak istediler. Bu bütün bu düşmanlık vurgulandığı gibi namaz emredildiği için değil, zekat emredildiği için değil, zina'dan, hırslıktan ve buna benzer şeylerden yasaklandığı için değil. Onlar ibadet eden bir toplumdu. Ama şirk karıştırılmış bir ibadet yapıyorlardı, bidat sokulmuş bir ibadet yapıyorlardı. Bunlara karşı çıkıldığı için düşmanlık ediyorlardı. Yani bugün siz insanlara, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi, işte din garip başa tekrar garip haline dönecek ve bidatların yayılacağını, öyle ki insanların bu bidatları artık sünnet gibi iptiaz edip, tutunup, bu bidatlara karşı çıkıldığı zaman sanki sünnete karşı çıkılmış gibi tepki vereceklerini haber vermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu vaka bizim toplumumuzda var. Yani bu ümmet 70 fırkaya ayrılacak diye haber verdiği gibi fırkalara ayrılmış insanlar kitap ve sünnet dışında deliller edinerek veya bu iki delildi saf dışı bırakarak dine ondan olmayan unsurlar sokmuşlar ve bunlara karşı çıkıldığı zaman ne oluyor? Bir sinir harbi başlıyor. Nasıl olur? İşte isimler geliyor, kişiler geliyor vesaire vesaire. Duygusal e, malzemeler insanın göz önüne getiriliyor. Ama siz bu toplumda işte namaz kılın. Ne kadar güzel bir şey söylüyorsun. Oruç tutun, zekat verin. Bunlar açarsanız herkesin zaten ortak değeri. Yani etle, sütle dokunma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daveti bu değildi. O toplum zaten hac yapan bir toplum. İbadet olan bir toplum. Kendilerinde ibadet bulunan bir toplum. Dua, nezir, adak yani ibadet cinslerinden Allah'a yakınlaşmak için yaptıkları ibadet unsurları bulunan bir toplum idi. Kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet ediyorlardı. Biz onun dini üzerinde izliyorlardı. Fakat Allah'tan başkasına da ibadeti yönlendirme var. Mesela e, ibadet kavramı geniş bir kavram olduğu için bunu biraz e, anlaşılır bir şekilde örneklendirmemiz lazım. Halk arasında çokça yaygın. Şefaat ya Resulallah sözü. Yani şefaat ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü bize şefaat et diye bir duadır aslında bu. Şefaat istiyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elbette şefaat edecektir. Yani Allah azze ve celle ona bu makamı verecektir. Biz şefaatin hak olduğuna inanırız ve biz bunu Allah'tan isteriz. Deriz ki ya Rabbi bizi Muhammed aleyhissalatü Vesselam şefaatine nail eyle. Bu tevhiddir. Allah'tan istemedir bu. Ama şefaat Ya Resulullah diye Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap edildiği zaman isterse Allah'a ortak koşulan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olsun şirk şirktir. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ı Allah'a kullukla beraber, İsa Aleyhisselam'a da kulluğu yönlendirenlerin şirk üzere olmaları gibi, Hristiyanların bu yüzden küfre girmeleri gibi. Yani sen nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görsen onun huzurunda secde etmeye kalksan Allah'a ortak koşmuş olacaksın. Çünkü secde bir ibadettir. Ve ibadet yalnız Allah'ın hakkı. La ilahe illallah sözü de ibadet yalnız Allah'ın hakkı demek. Yani Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur demek. Aynı secde gibi, rükû gibi, buna benzer ibadet çeşitleri gibi da bir ibadettir. Sesleniş. Bugün insanların en, en çok e, yanlışa düştükleri, hataya düştükleri hususlardan birisi bu. Medet ya seyda diyor. Yani Allah'ın velisi diye inandığı birisinin ondan medet isteme. Bunda sakınca görmüyor ve o onun için bu bir ibadet. Hatta sorsan ben bunu Allah'a yakınlaşmak için yapıyorum der. Tıpkı müşriklerin söylediği gibi. Onlar da Allah'a yakınlaşmak için Lat ve Uza gibi Allah'ın velisi olan kimselerin isimlerini kullanarak onlara ibadet yönlendirerek bunu yapıyorlardı. İşte bizim bugün en güzel örnek... Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini, siyerini iyi tanımamız lazım. Nereden başladığını, davetinin, serencamının nereye gittiğini bizim buna göre e, takip etmemiz lazım. Onlar dediğimiz gibi kendilerini İbrahim Aleyhisselatü din üzerinde sayan bir topluluktu. Fakat e, bidatlerin girmesine müsaade etmişlerdi çünkü... Delil üzerine değiller. Yani Allah'ın dininde, Allah'a kullukta yalnızca vahiy hükmeder. Helali, haramı yalnızca vahiy belirler. Başka kimsenin söz hakkı yoktur. İbadet olan unsurlardan Allah azze ve celle'nin beğenip razı olduğu şeyleri ancak Allah beyan eder. Bunu rasulleri vasıtasıyla kullarına bildirir. Allah ve Rasûlü dışında başka bir unsurla, kişi kendi görüşüle beğenerek bir ibadet ortaya koymaya kalkarsa biz buna bid'at diyoruz. Mesela Ebu İsrail diye bir zat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asrından hutbe verirken bakıyor ki bu adam güneşin altında bekliyor. Yani herkes oturmuş hutbeyi dinliyor. Bu özellikle güneşin altında ayakta durarak bekliyor. Nedir bunun durumu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü bu zat Ebu İsrail denen şahıstır. Bu e, gün boyu oruç tutup, hiç kimseyle konuşmayarak, yani sadece yeme içme orucu değil, aynı zamanda bir de susma orucu. Kimseyle konuşmayarak ve güneş altında bekleyerek bir adakta bulundu. Allah'a böyle yakınlaşmak istiyor. Söyleyin ona diyor, gölgeye geçsin, insanlarla konuşsun, fakat orucuna devam etsin. Çünkü oruç, yani yeme içmeden geri durma Allah için, Belli vakitler arasında. Bu Allah'ın meşru kıldığı bir ibadet. Bu meşru kılmanı yapsın. Ama susarak oruç tutma, güneş altında bekleyerek kendine eziyet etme, Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı bir şey değil. Bundan uzak dursun. Demek ki insanlar buna çok meyyel. İnsan Rabbine yaklaşmak için, e, ibadet etmek için şayet. Yalnız vahyin sınırlarında hareket etmezse, vahyin dışında bir takım unsurlarla uydurmaya İhtias etmeye, yeni bir şeyler çıkarmaya meyyal. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bakın böyle zatlar çıkmış. Bir başka örnek, yani bunun gibi örnekler çoktur. Hadis kitaptan okuduğunuz zaman görürsünüz. Mesela bu gelen bir rivayette adamın birisi yalın ayak, başı açık bir şekilde bineğe binmeden ve azıksız olarak hac yapıyor. Böyle adamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna da mani oluyor. Bineğe binsin işte yani bunu yapmasın diye. İnsanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam henüz hayattayken bu gibi girişimlerde bulunmuşlardı. defaatla anlattığımız başka bir şey daha var. Mesela üç tane sahabe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının evine geliyorlar ve diyorlar ki, bize Allah Resulü'nün ibadetinden haber ver. O hanımı da allah Alem-i Müseleme anh, diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin bir kısmında kalkar, bir kısmında uyur. Yani kalktığında gece namazı kılar. Bir kısmında da uyur, dinlenir. Ee, namazı böyle. Orucu bazı günler, oruçlar bazı günler tutmaz. Yani her gün orucu geçirmez. Bunu duyunca sahabeler önce azımsadılar. Dediler ki o Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani onun zaten ibadete ihtiyacı yok. Yani onun gelmiş geçmiş günahları korunmuş. Bunlardan korunmuş birisi onun ibadete ihtiyacı yok, Allah Resulü nerede, biz neredeyiz? Bizim daha fazla gayret etmemiz lazım, dediler. Yani ilk önce bekledikleri şey, Allah Resulü işte gece hiç uyumadan ibadet etsin, her günün oruçları geçirsin, böyle bir zat bekliyorlardı. Öyle olmayınca, zaten onun ihtiyacı yok ama bizim ihtiyacımız var diyerek, ben her gün oruç tutacağım dedi birisi, birisi ben sabaha kadar uyumayacağım, namaz kılacağım, kendime ibadete vereceğim dedi. Bir tanesi de ben evlenmeyeceğim dedi. Rivayetlerin bazıında bu karı dışındaki rivayetlerin bazısında bir tanesi de ben hiç et yemeyeceğim diyor. Hadımlaşacağını söyleyenler e, oluyor. Kendisine hadım edeceğini söyleyenler oluyor. Bu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a anlatıldığı zaman, hanımı bunu anlattığı zaman, Nebi aleyhisselatü vesselam e, minbere öfkeli bir halde çıkıyor ve şunu iyi bilin ki e, Allah'tan en çok korkanınız benim. Onu en iyi tanıyanınız da benim. Ve benim sünnetimde Bunlar bunlar var. Yani gecenin bir kısmına kalkarım, şöyle yaparım, orucumu şöyle tutarım diye bunları anlatıyor. Ve ben evlenirim de diyor. Bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden değildir dediği şey nedir bakın? İnsanlar ibadet etmek istiyorlar. Yani gayelerinde ibadet etmek var. Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak var. Yani hayır bir niyet var görünüşte. Hislerle baktığın zaman aa ne kadar güzel. Bir insanın kendisini işte gece ibadete adaması, uyumamaz. Kıyamla geçirmez. Her gününü oruçla geçirmez. Duygularla baktığınız zaman bu güzel bir şey gibi. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan en çok korkanınız benim diyor. En iyi bileniniz de benim diyor. Ve benim sünnetim bu. Benim sünnetimi beğenmeyen, bundan yüz çeviren benden değildir diyor. Bakın, dikkat edin. İçki içen, zinaden, hırsızlık yapan değil. Bunu söylemiyor. Yani bunun söylendiği ayrı bir yer var. O farklı bir konu da buradaki sünnetinden yüz çeviren benden değildir kavlindeki tehdidindeki muhataplar daha fazla ibadet etmek isteyen kimseler. Demek ki bizim kulluk olarak üzerimize düşen şey Allah Azze ve Celle Rasullerini hangi din ile göndermişse vahiyle. ile Hangi din ile göndermişse bunu çok iyi bilmek, delillerle bilmek yani kitaba muhatap olmak, sünnete muhatap olmak. Ve eğer ibadet edeceksek, bir şeyi helal itikad edeceksek, bir şeyi haram itikad edeceksek mutlaka Kur'an ve sahih sünnetten, uydurma sünnetlerden, zayıf rivayetlerden değil. Kur'an ve sahih sünnetten delilini bilerek yapmamız gerekiyor eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsak ki bu kulluk, bizim yaratılış gayemizdir. Dünkü dersten hatırlarsanız, başlangıcında ne vardı? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ''Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'' Dünyada bulunuş gayemiz bu. Delilleriyle Allah'a kulluğu bilmek, bilmek ve bunun gerekleriyle amel etmek. Muhammed Suresi'nin 19. ayetinde mesela la ilahe diyoruz hepimiz. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Fa ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah'tan önce Allah azze ve celle fa diyor. Şunu iyi bil ki. Şunu iyi bil. Yani bilmek farz. La ilahe illallah. La ilahe illallah'ı bilmek farz. Bakın bu anlattığımız şeyler la ilahe illallah kapsamıdır. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. İbadet, ilah, bu iki kavram düzgünce bilinirse şayet, La ilahe illallah'ı biz gerçekleştirebiliriz. Bilirsek uygulayabiliriz. Bilmezsek insanlar La ilahe illallah diyor, medet ya seyda diyor. Su içerken bunu söylüyor. Ve bununla Allah'a ibadet ettiğini zannediyor. Ebu Hureyre radıyallahu gelen rivayette Sahih Müslim'de kutsi hadistir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ben ortaklardan en müstağni olanıyım. Yani kendisine ortak koşulan kimseler arasında ortağa en ihtiyaçsız olanıyım. Yani benim koşulan ortaklara hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Her kim amelinde benden başka bir gaye karıştırmışsa benim o amelle hiçbir alakam kalmaz. Onu o ameliyle baş başa bırakırım diyor Allah azze ve celle. Yani niyetlerin halisane olmaz. Sadece Allah azze ve celle'ye halis kılınmaz. Bu sebeple mesela riyayla ile yapılan ameller Allah'ın ne makbul değildir. Peki ya şirk ile olursa? Bidat ile olursa? Bizim İslam'a giriş sözümüz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka kendisine ibadet edilmeye layık olan kimse yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Şirk ve bidat yani tevhid davetinin zıttı olan, tevhid ve sünnet davetinin tam zıtları. Tevhidin zıttı şirk, sünnetin zıttı bid'at. Tevhid ve sünnet dediğim zaman, La İlahe İllallah, tevhidi Muhammedur Resulullah sünneti ifade eder. Ee, şirk, kişi yaptığı ibadetinde, o ibadeti sünnete uygun bir şekilde yapmış bile olsa, Allah'tan başkasına yönlendirmişse o şirktir. Yani bir ibadeti kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yapmış olsa bile, mesela az önce Ebu İsrail olayından bahsettik ya, bu zat ne yapıyor? Oruç tutuyor, oruç meşru kısmı. Şayet bu orucu insanlar indinde bir mertebe kazanmak için, işte ne kadar ibadet ehli desinler, bu gibi bir gaye için yapıyorsa bu şirktir. Riya ile yapıyordur. Allah'tan başka bir gaye. İsterse sünnete uygun bir şekilde yapsın bunu. Yani sünnete uygun olan nedir? Sabah fecir doğduğu zaman, yani Diyanet'in belirlediği takvimlere veya astronomik takvimlere uyarak değil de, sünnette geldiği gibi, fecir doğduğu zaman orucuna başlasa, yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden uzak dursa, tam güneş kaybolduğu zaman da iftiharını etse, sünnete uygun bir şekilde yapsa, ama bunu insanlara beğendirmek için yapsa, bu şirktir. Allah'tan başkası gözetilmiştir. Bid'at ise Bid ise sadece Allah azze ve celle için yapılmış olsa bile, yani niyeti sadece Allah'ın rızası, başka bir şey değil, İnsanlara riya falan değil. Çok samimi, samimi. Sadece Allah için yapıyor bunu ama Muhammed aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymadan yapıyor. Şu Ebu İsrail mesela oruç dışında yaptığını bunun için yapıyordu. Allah için yapıyor. Başka bir gayesi yok. Ama sünnete uygun değil. Susma orucu yok bu dinde. Güneş altında kendini eziyet etme yok. Veya harcileri örnek verebiliriz. Bunlar samimi gençler. Yani Allah için ölüyorlar, öldürüyorlar. Allah için yapıyorlar bunu. Güya Allah için. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hiç alakası yok. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara yeryüzündeki en şerli topluluktur diyor en şerli topluluk. Gayeleri Allah ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hiçe sayarak bir yerde yani kendileri bir Allah'a yakınlaşma metodu koyarak kendileri iştahat ederek bunu yapıyorlar. Bunların her ikisi de bu dinleri reddedilmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin başlangıcı budur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı garip yapan ilk başında ona tabi olanları garip kılan davet budur. O yüzden Din garip başladı. Tekrar garip haline dönecek hadisinde bildirilen gariplik bu. Tevhid ve sünnet davetidir. İnsanları işte herkesin bildiği açık münkerlerden alakoyma daveti değil yani. Bugün sen içki içene bile desen ki ya Allah'tan kork içme şunu. O sana hayır efendim bu güzel bir şeydir demez. İnsanlar emri i maruh anil münker yani iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama deyince sanki bunlar zannediyorlar. İşte tebliğ cemaatlerinden bir cemaat var. Sarıklı, cübbeli, görünüşte sünnete uygun giyiniyorlar. Camil cami geziyorlar, toprak toprak geziyorlar, ülkeden ülkeye geziyorlar. Neymiş? Emri maruf ney yani müker yapıyorlarmış. Neye çağırıyorlar? İşte namaz kılın. E i̇yi de nasıl namaz kılacaklar? Nasıl kılarsan kıl. İşte ister Hanefi'ye göre kıl, ister Şafi'ye göre kıl, ister Malki'ye göre kıl. Ama Muhammed Aleyhisselat ve Sam'ın kıldığı gibi kılma. Fitne çıkarırsın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını kimse umursamıyor. Yani tamam, bid'atten uzak bir namaz kıl diye davet etse buna gelmiyor. Oruç, oruca çağırıyorsun, sünnete göre orucu davet etmiyor bunlar. E bunların ki iyiliği, emir, kötülüğü yasaklama değil ki. Mekke'li müşriklerin üzerinde bulunduğu şeye davettir bunların yaptığı, tebliğ. Demek ki, eğer biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun takipçileri isek, onu en güzel örnek edilen kimselersek, her yeri doğruya doğru olmak zorundayız. İlk önce onun başladığı yerden başlamak zorundayız. Bunu yaparsan gariplere müjdeler olsun diyor. O zaman garipliği yaşayacaksın. Mesela namazı anlatırlar ama bunun terk edildiği takdirde ne derece büyük bir ehemmiyeti olduğunu Asla anlatmazlar. Neden biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazın terkinin hükmü hakkındaki söylediği şey insanlara ağır gelir endişesiyle, ağır gelir de bena karşı çıkarlar diye o gerçeği söylemezler. Bakın şu söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözü. Bütün ümmet kabul etmiştir. Bukhari ve Müslim'in hadisi. Müslim'de, Sahih Müslim'de, Cabir Radyalan'da. Kim namazı terk ederse şirk koşmuş veya küfretmiş olur. küfre girmiş olur. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen söylüyor. Ama hocalarımız, vaizlerimiz bunu söylemek istemiyor. Neden? Çünkü hitap ettiği kimseler arasında namaz kılmayanlar var, aksatanlar var. Onların kendisini kötü bilmesini istemiyor. Şimdi o halde bu insanların emri maruf ve nehyanün münkeri, bu bir ibadettir. İyili emretme ve kötülüğü yasaklama bir ibadettir. Allah gaye edinilmesi gereken bir ibadet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti gözetilmesi gereken bir ibadet. Bunlar, emri maruf ve nehyanın münkerlerinde dahi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadıkları gibi, demek ki Allah'ın rızasında gözetmiyorlar. Toplum bizi reddetmesin, insanların indiğinde kötü olmayalım diye, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir hakikati söylemekten çekiniyorlar. Bu davet, Allah'a halis kılması gereken, cennetin ve cehennemin sahibi olan, yedi kat semanın üzerinde olan, her şeyin maliki olan Allah Azze ve Celle'nin rızası gözetilerek, sadece o ama başka bir gaye karıştırılmaksızın yapılması gereken bir şey. Ama sen bunu unutur da, bu tevhid esasını unutur da, Başka şeylere amaçlarsan, insanların ceplerine göz dikersen, onların indinde mertebeye göz dikersen, ne bileyim bunun gibi e, batıl gayeleri karıştırırsan, Allah bu ameli kabul etmiyor. Hoş. Bunun bugün yapılabilmesi, bunların istediği şekilde yapılabilmesi iki gayeyi. La ilahe illallahı da ihlal etmektir, Muhammed'in Resulullah'ı da ihlal etmektir. Bunu yapmazsa bir davetçi toplum indinde e, geniş kitlelerde kabul görmez. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarak davet yapmak istese, geniş kitleleri de kabul görmez. Bunu açıkça söyleyenler var. Ya diyor işte video, suret. Bunları kullanmazsan geniş kitlere hitap edemiyorsun. Bir sürü insan bu sayede Müslüman oluyor diyor. Video daveti sayesinde. Sen işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi mescit gibi ortamlarda yaptığında, işte dernekler, bunun gibi şeylere katılmadığında, işte seminerler, konferanslar, bu gibi şeylere gitmediğinde geniş kitlere hitap edemiyorsun. Ama buna bulaşanlar, sünnetin dışında yollar edinenler geniş kitlere hitap ediyor. Bak bir sürü isteyen Müslüman oluyor falan. Ama hangi dinin Müslümanı? Allah'ın kabul ettiği bir dinin Müslümanı mı? İnsanların kabul ettiği bir dinin Müslümanı mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam suret yapana da lanet etmiştir. Bunlara büyük tehditler, olduğunu bildirmiştir. Yani ruh taşan canlı suret. Nasıl olur da Allah'ın rızası için bu haram bulaştırılıyor? Bakın güzeldir gaye karıştırıyor buna din için. Ondan sonra deniliyor ki, mesela dernek binası yapılıyor veya kira fark etmez. Sonra deniliyor ki, işte bizim bir derneğimiz var biz burada davette bulunuyoruz. Emri maruf, nehy-i bulunuyoruz. Hayra çağırıyoruz. Buraya Allah rızası için yardımda bulunun. Allah size cennetle karşılık versin. Nasıl Allah adına bunu söyleyebiliyorsunuz? Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, dikkat edin. Adem Ademoğlunun mescitler dışında, mescitler dışında bu istisnayı yapıyor. Yaptığı en şerli, en kötü harcama binaya yaptığı harcamadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitleri istisna ederek binaya yapılan harcamanın şerli bir harcama olduğunu. Yani mesela sen ev yapacaksın, ev ihtiyaç değil mi? Zararı olan neyse, sen bu zararı olan, ihtiyaç olan kısımdan vebalden kurtulursun. Zarret ve ihtiyaç mahsurların mübahkılar. Bundan kurtulursun. Ama bunun dışında lükse girersen, Bundan bir vevalidesin, bu şerli bir yatırımdır. Dernek ne? Dernek mescit değil. Yani eskiden mesela Sufiler dergah açmışlardı. Mescitler haricinde hangahlar, işte Alevi kesimler, cemevleri diye e, mescitler dışında evler yapıyorlar, ediniyorlardı. Bugün bunun modern şekli derneklerdir. Arkasında çok daha kirli oyunlar var. Burasına girmek istemiyoruz biz. Ama sadece şer'i boyutunda, sadece şu hadislerin nazarına baktığımız zaman dernekler yüzde yüz batıldır. Kendilerine hak kisvesi büründürülse bile batıl batıldır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Yunus Suresi o 32. ayetinde Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Hutbede okuduk bakın. Hutbetül Hacı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her meclisin başında okudu bir şey. fe inne hayral hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri yani sözlerin en doğrusu en hayırlısı Allah'ın kelamıdır. Yolların en güzeli Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yoldur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Yani kitaba sünnete dayanmaksın vahiden bir dayanağı olmaksızın. Din de din namına Allah'a yakınlaşmak adına sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey Bidat'tir Ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklıkta ateştedir. İnsanları cennete davet adı altında cennet vaat ederek ateşe çağırıyorsun. Ateş elinin işlerini yapıyorsun. Allah korusun böyle bir körlükten. Söylediği sözü idrak edemez bir anlayışsızlıktan Allah'a sığınırız. Adam hutbetül Hace'yi kendisi okuyor. Bu derneklerde okuyor. Videonun karşısında okuyor. Evet, bu dedik ki düşmanlığın açığa vurulmasının sebebi e, buydu. Yani insanların üzerinde oldukları şirk unsuruna karşı çıkılması. Buradan şu sonuçlar çıkarılması gerekir. Bir kimsenin muahid olarak, yani bir tevhid ehli olarak, tevhidi gerçekleştirmiş bir Müslüman olarak şirki terk etmesi tam anlamıyla Müslüman olması için yeterli değildir. İbareye dikkat edin. Bir kimsenin muvahhid, tevhid ehli olması için şirki terk etmesi yeterli değildir. Ben şirkten uzaklaştım. Bu tevhid ehli olmaya yeterli değildir. Bütün bunların yanında müşriklere karşı, şirk eline karşı düşmanlık beslenmesi. Onlara olan düşmanlığın açıkça ortaya konması gerekir. Allah Azze ve Celle, Mücadele Suresi 22. ayetinde şöyle buyuruyor. ''Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun, Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk kurduğunu göremez. Ayetin devamını biliyorsunuz yani uzunca bir ayet. İsterse yakınları, babaları, anne babaları, en yakın dostları olsun fark etmez, arkadaşları olsun fark etmez. Allah'a ve Rasulüne yan çizenlerle sen bunların dostluk, sevgi beslediğini bulamazsın. Demek ki Müslüman olmak bunu gerektiriyor. İman ehli olmak bunu gerektiriyor. Ne için? Allah için, mesela Allah için sevgi, Allah için buz dediğim zaman kastedilen budur. Düşmanlığının Allah için olması, benim hislerime baktığım zaman benim yakın olmam gereken insanlar var. ilişkilerim var. Ama Allah'ın dini diyor ki, Böyle tevhid bunu gerektirir. Bunlar şirk üzerinde veya bidat üzerinde. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği dine aykırı. Buna sevgi besleyemezsin. Ta ki o hak dine dönünceye kadar. İbrahim Aleyhisselatü örneğini bilirsiniz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de defaatle pek çok yerde halimunevvah diyor İbrahim Aleyhisselatü için. Yani o yufka yürekli, ağırbaşlığı. Çok ağlayan, içli bir kimseydi yani İbrahim Aleyhisselam. Böyle tanıtılan, yumuşaklığıyla ön planda olan bir İbrahim Aleyhisselam, dikkat edin, Mümtehine suresinin başlarında babasına ne diyor, babasına ve kavmine? Siz tek olarak Allah'a kulluk edinceye kadar, yani Allah'a birleyinceye kadar, tevhid oluncaya kadar, Bizimle sizin aranıza düşmanlık girmiştir. Bu Allah'ın kitabındaki bir ayet. Tek olarak Allah'a birleyinceye kadar. Musa Aleyhisselam. Yani hep böyle yumuşaklık ve sertlik meselelerini ters yüz ederek sunanları gerçek yüzlerini görün diye söylüyorum bunu. Musa Aleyhisselam ne diye emrolundu? Git Firavun'a. O azdı. Ve ona yumuşak söz söyle olur ki o alır. Yumuşak söz söyle, öğüt alır. Musa Aleyhisselam mutlaka Allah'ın Resulü olmaz sebebiyle bu emri yerine getirmiştir. Peki Firavun'a ne söyledi? Onun bir sapık olduğunu söyledi. Yolunun batıl olduğunu, şaşkın bir sapık olduğunu söyledi Firavun'a. Yumuşak söz buydu ona. Ama öyle bir hale getirdiler ki, evet dinde yumuşaklık, rıfık esastır. Müslümanın, Müslümana karşı göstermesi gereken şeylerden birisi hatta Fetih Suresi'nin sonlarında Muhammedun Resulullah ve'l-lezîne ma'ahu eşiddâ ve ale'l-kuffâri ve beynehum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar da o sahabeler de eşiddâ ale'l-kuffâri, Kafirlere karşı pek şiddetli, pek sert ama kendi aralarında iman eline karşı pek merhametlidirler. Müslümanların özelliği budur. Davetteki rıf ve yumuşaklığa gelince Allah azze ve celle buna yumuşaklık diyordu. Edin. İbrahim Aleyhisselam yumuşak halim ağır başlı diyor. İçli bir kimse diyor ama o İbrahim aleyhisselam e, söz konusu tevhid ve şirk gibi bir mesele olunca sizinle bizim aramıza düşmanlık ve buz girmiştir diyor. Tek olarak Allah'a dönünceye kadar. Musa aleyhisselam yumuşak konuşmakla emrediliyor. Bu görevi yerine getiriyor ama onun söylediği yumuşak söz sen cehennem elhisin demez. Piravunun küfrünü açıkça söylemesi, onun sapıklığını açıkça söylemesidir. Yumuşaklık demek taviz demek değildir. Hakkı söylememek değildir. Yumuşaklık burada, hak olan sözü ağır da olsa sadece Allah gaye edinilerek e, bunun beyan edilmesidir. Nefsin için kızdığın sözler değil. Bunu da karıştırmamak lazım. Tıpkı şeyde olduğu gibi işte Müslümanlardan birisi bir hat cezası esnasında diyor ki e, sahabe işte Allah ona diyor lanet etsin diyor. Ne kadar da çok getiriliyor içki içtiğinden dolayı. Allah Resulü bunu yasaklıyor. Halbuki ona hat vuruluyor bak. Sopa vuruluyor. Fakat lanet etme hakkı değil. O artık onun kendi nefsinden söylüyor. Bizim hak olan sözü söylememiz yani hak ile kastettiğimiz eğer vahyin gereğini, içeriğini söylüyorsak hak olanı olur. Bizim nefsimizden kattıklarımızda zulüm vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyorsa ki, işte namazı terk eden kafir olur. Bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bak bu hak sözdür ve bu yumuşaktır. Bir kimse bu işte Allah Resulü'nün sözünü söyledi diye bu sert, bu üslupsuz falan filan diyorsa bu problemdir. Bir kadın eğer koku sürünür, kokulanır ve yabancı erkeklerin yanına uğrarsa zina etmiştir, zaniyedir diyor hadis. İnsanların en merhametlisi, yani Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdi. Allah Resulü Aleyhisselam bunu bütün açıklığı böyle söylüyor. Ya ben işte yumuşak olayım diye bunu söylememezlik edersem, bunun adı yağcılıktır, sahtekarlıktır, Allah'tan başka gayeler gözetmektir. O yüzdendir ki, işte bu zihniyetteki insanlar, insanlara hitap ettiğinden dolayı, hakkı söylemediklerinden dolayı, Kadınlar tesettüre riayet etmiyor. Yani Allah'a kulluk etmek istese bile hocalardan başka türlü bir şey öğrendiği için yani Allah Resulü lanet ettiği şekilde giyiniyor ama tesettür için yapıyor bunu. Tesettürlü olmak için yapıyor. Hocaya gidiyor. hoca da gerçeği söylemiyor yani. İşte karşıdakine ağır gelir de o yüzden dolayı benden buğz eder korkusuyla hakkı söylemiyor. Kadın da hocanın söylediği şekilde giyiniyor. Bunda da Allah'ın Allah'a gaye, Allah gaye denilerek onun rızasını gaye denilerek yapıyor. Başörtüsü için mücadele veriyor ama o giyindiği başörtüsü yani giyim şekli Allah Resulü'nün lanet ettiği bir şekil ya. Bu kadar samimi bunda halbuki. Yanlış bir yola sokulmuş bu insan. Evet. Bu anlaşıldıysa dindar olduklarını iddia eden insanların çoğunun gerçekte dini bilmediklerini anlamış olursun. Eğer Müşriklerle Müslümanlar arasında böyle bir düşmanlık gerekli olmasaydı, Müslümanlara yapılan işkencelere, esarete, dövülmeye karşı sabra ve Habestan'a hicrete yöneltilen başka ne gibi sebepler olabilirdi? Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların en merhametlisiydi. Eğer onlar hakkında yani asab hakkında bir ruhsat bulsaydı mutlaka onlara bu ruhsatı verirdi. Yani Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kendisine tabi olan ilk Müslümanlara, o fakir, köle ayak takımı görülen o kimselere tebliğ ettiği dinden dolayı eziyet ediliyor onlara zulmü ediyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yanlışa mı sürükliyordu onları eğer bu konuda bir ruhsat bulsaydı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu o yapardı o aciz Müslümanlara e, kurtarmak için, işkendirilerinden kurtarmak için bunu o yapardı Tevbe suresinin sonlarındaki ayetlerde ve kadja rasulun min enfusukum azizun ma anittum harisun raufur Size öyle bir rasul gelmiştir ki kendi aranızdan yine sizin içinizden öyle bir rasul, ona sizin sıkıntıya uğramanız ağır gelir. Pek şefkatli, pek merhametlidir. Yani Allah kendisine ait isimlerde. İki ismi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında zikrediyor. Ra'uf ve Rahim. Yani çok merhametli. Muhakkak böyle bir ruhsat olsaydı, onların işkenceye uğramamaları için, bu düşmanlıktan dolayı eziyete uğramamaları için bunu mutlaka o verirdi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuşken, bu nasıl mümkün olur? İnsanlardan kimi vardır ki, Allah'a inandık der, fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, İnsanların işkencesini Allah'ın azabı gibi kabul eder. Ankebut suresi 10. ayet. Bu ayet sadece diliyle müşriklere uyum sağlayanlar hakkında olduğuna göre acaba başkalarının hali nasıl olur? Yani bu ayet sadece diliyle müşriklere uyum sağlamak hakkında. Yani sen diliyle e, müşriklere uyum sağladığın zaman yani hakkı beyan etmediğinde, bu düşmanını ortaya koymadığında ne yapacaksın? Eziyete uğramayacaksın değil mi? Sıkıntıya uğramayacaksın. İmtihanla karşılaşmayacaksın. Bu ayet bunu reddediyor sadece. Sadece diliyle uyum göstermeyi. Peki kalpleriyle, fiilleriyle uyum gösterenlere ne dersiniz? Allah'ın kitabı ortadadır. Kıyamet gününe kadar da e, hiçbir kuvvet bunu ortadan kaldıramayacak. Yani Bilmiyordum olay yok açın Allah'ın kitabını okuyun hakikatler ortada bakın Allah'ın kitabından bir ayet eğer bir kimse Allah'ın kitabını hayat rehberi edinirse böyle gevşeklikler yamuk hareketler söz konusu olmaz ama maalesef e, geride ne ihlas kalmıştır ne sünnete ittiba kalmıştır Allah yardımcımız olsun evet e, biz sadece iki meseleyi aktarabildik. E Allah izin verirse bir başka derste kalan 4 meseleyi de yetiştirebilirsek aktarmaya çalışalım. süre uzat. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve estağfuruke ve töb ileyk.